Oynayanlar: Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertorul, Ümit Dolu, Mustafa Runyon, İsmail Yıldız, Ali Rıza Efendi, Aziz Güngör, İbni Abbas, Faruk Akgören, Hüseyin, Engin Yüksel, Eczacı, Gürkan Demir. 28. Bölüm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 Gitme Hüseyin Bıraktılar babana ne yaptılar Abine ne yaptılar Bıraktılar nifak ehli çıkak ehlini gitme Söz verdim gitmek zorundayım Yarın Cenabı Hakk'ın huzurunda Ya Rabbi peygamberin torunu Sözünde durmadı dedirtmek istemem Peygamberin torunu da sözünde Durmazsa kimler durur derlerse Ben de cevap vereceğim Kaderin önüne Geçilme Hüseyin Ecele gidiyorsun Artık herhalde kıyamette kavuşacağız. Seni bir daha göremeyeceğim. Gel. Son defa kucaklaşalım. Ahtan inin izin verirsen. Allah yar ve yardımcın olsun. Ne diyeyim. Ecele gidiyorsun diyorum. Sen hala söz verdin diyorsun. Gel seni bir kucaklayayım. Abdullah İbn Abbas ağlayarak geri dönüyor. Hazreti Hüseyin'in başına gelenler malum. Kerbela'ya vardı kimse yok. 15 bin atlı değil 15 nefer bile yok. Bunu nereye bağlayacaksınız? Mustafa Runyun aday oldu. Konya'ya geldi seçim yapıldı. Ahmet Remzi Hatip 95 bin Mustafa Runyun 91 rey alabildi. Yüz bin oy alan Halk Partisi adayı kazanmış oldu. Yüz seksen beş bin oy boşa gitti. Bunun üzerine merhum çok üzüldü, rahatsız oldu ama olan olmuştu bir kere. Sonuç üzüntü olmuş gerçekten. Mustafa Rüyun Bey Kayseri cezaevinden çıkınca Şişli camii imam hatipliğine getirildi. Diyanetten ayrılmıştı. Cami mütevelli heyeti kendisine bu vazifeyi teklif etmişlerdi. Senelerce cami'nin meşrutasında oturdu. İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde hocalık yaptı. Şişli Camii Menderes döneminde yapılmıştı, öyle değil mi? Evet. 1946 sonrasında Türkiye'de güzel şeyler olduğunu öğreniyoruz. Babam vefat ettiği için Mısır'dan Medine-i Münevvere'ye dönmüştüm. Şişli'ye cami yapılacak haberi gelince doğrusu önce pek anlamsız bulmuştum. Biz Şişli'yi azınlık muhiti olarak biliyoruz. Oraya cami yapmak Müslümanların parasını heder etmek gibi gelmişti bana. Fakat yıllar sonra anladım ki bu cami bir zaruretmiş, isabet olmuş. Bu karara nasıl vardınız? 1970'li yıllardı. Mustafa Bey'le cuma namazından sonra buluşacaktık. Cuma için geldim Şişli Camii'ne. Cami dolmuş, avlu dolmuş, cemaat caddelere taşmış. Ne yapacağımı şaşırdım. Bereket versin tertemiz giyimli bir genç elindeki kartonu verdi de oturabildim. Çok şükür bir yer bulabilmişsiniz. Bir yer bulabildik ama... <gülüyor> Aması ne? Yağmur atıştırmaya başladı. Runyon'un bizim halimizden haberi yok. Hutbeyi biraz uzattı. Dışarıdaki cemaatle birlikte sırılsıtlam olduk. Namazı kıldıktan sonra kendi kendime dedim ki. Ey Ali Cenab-ı Hak sana diyor ki. Ey Ukala kulu bir. Şiş diye cami yapılır mı? Oralarda namaz kılan bulunur mu? O camiyi reklam için mi yapıyorsunuz diyen sen değil miydin? Bu din kıyamete kadar bakidir. Gözünle gör anla. iyice ıslan ki aklın başına gelsin. <Gülüyor> Namazdan sonra Mustafa Runyon halimi gördü. Nedir bu hal yahu? Ve Allah'ın kulu niye içeriye girmedin? İçeriye bırak, avluya zor girebildin. Maşallah, tebarek Allah. Erkenden dolmuş canımız. Bu ne senin, ne de herhangi bir kimsenin kusuru. Bülbül'ün çektiği dil belasıymış. Benim dilimin cezası. Senin imam hatip okulları ile ilgili olarak amcana da böyle bir ihtirazın vardı. Hatırlıyorsun değil mi? 1949'da Arafat'taydım. ''Amca istikbali meçhul bir okula kim gider, istedikleri zaman kapatırlar, boşuna bir gayret.'' demişti. Hı hı, haklısın. Amcam da öyle değil oğlum. Gel de gör neler oldu. Daha neler olacak demişti. <gülüyor> Unutur muyum? Mustafa Rüyun Bey'in hafız bir kardeşi daha vardı. Onunla da mukabele okumuştunuz. Daha sonra beraber olamadınız mı? Zannedersem sizin bulunduğunuz dönemde onlar da Medine'deydiler. Eserden Medine'ye döndüğüm günden beri hep beraberiz. Abdullah Bey kimsede araba olmadığı günlerde Zodiac marka İngiliz malı bir otomobil almıştı. O arabayı adeta dostlara vakfetmişti. Kimin işi olsa alır giderdi. Araba sanki içimizden biri gibi olmuştu. 15 sene kullandık dile kolay. Birkaç kere onunla hacca gittik. <gülüyor> Hala rüyalarımda o zodyaka binerim. Abdullah Bey araba aldığına göre geliri iyi olmalı. Ne iş yapıyordu kendisi? Abdullah Bey sanatkar ruhlu bir kardeştir. 30-35 sene pederiyle birlikte kaşıkçılık yaptıktan sonra... ...baka baka hattat oldu. Mescidi Saadet'teki Abdullah Zühte Efendi'nin yazılarını... ...taklit etmekle başladı işe. Hattat Konyalı Ali Rıza Efendi'den ders aldı. Mescid-i Saadet'in ilk genişletilmesi sırasında... ...pencerelerdeki Kelime-i Tevhidleri ve kıble tarafındaki... ...İsmi Rasul ve Esma-i Sahabe'yi yazma şerefine nail oldu. Maşallah, pek becerikliymiş. Kapı isimlerini de o yazdı. Daha sonra İstanbul'a geldikçe... ...Hattat Hamit Aytaş'tan ders alıyordu. İcazeti var mı acaba? Hatta Tamit Aytaç kendisini bir ile taltif etti. Ondan sonra zekası ve gayretiyle işi levhacılığa çevirdi. Kaşık için de ayrı bir makine icat etmişti. 30-35 sene Medine-i Münevvere yadigarı diye ayetler, hadisi şerifler bastı. Ayniye Caddesi'nde dükkanı vardı. Araba alabilecek durumdaymış. Allah mübarek etsin. Daha sonra bir hat albümü yaptı. 150 kadar hat levhasını bu albümde topladı. 1993 yılında İstanbul'da basıldı. Kendisi terbiyenin, edebin, ihlasın, vefanın bir timsalidir. Mustafa Rüyun Bey ile Kahire'de fakülteye devam eden bir Ali Yakup Bey vardı. O ne oldu? Hukukunuz devam etti mi? Ali Yakup Bey Usulü Din Fakültesine kaydolmuştu. ...kaldığımız yere oldukça uzaktı. Fakat Ali Yakup Bey... ...okula çoğu zaman yürüyerek giderdi. Bize yolda giderken... ...İngilizce, Fransızca... ...kelime ezberlediğini söylerdi. Ama daha sonra... ...vasıtalardaki kız öğrencilerden... ...rahatsız olduğu için yürüdüğünü öğrendik. Farklı hassasiyetleri varmış. Bir gün... ...yolda bir eczaneden ilaç almış. Eczane sahibi... 40 yaşlarında... ...güler yüzlü bir Hristiyanmış... Mısır'da Hristiyanlara kıptı derler. Çingenelerle bir alakası yok. Bu eczacıyla ahbab olmuşlar. Ali Yakup Bey her gün gelip giderken eczaneye uğruyormuş. Mısır'da sıcak yaz günlerinde meyan kökü şerbeti içilir. Bizim Adana Antep taraflarında olduğu gibi. Evet. <gülüyor> Eczacı Ali Yakup Bey için buzdolabında sürekli meyan kökü şerbeti bulundurur. Gelip geçtikçe ikram edermiş. Araplar meyan köküne Erksus derler. Gene bir gün oturmuş sohbet ederken, Eczacı şöyle demiş. Üstad Ali, seninle ahbab oldum. Seni sevdim. Seninle dini sohbet yapmak isterim. Suallerim var. Soracağım ama darılmamak şartıyla. Olur inşallah. Buyurun sorun. Ama kızmayacaksın. Ya ben deli miyim? Niye kızayım? Buyur sor. Bak, bizim peygamberimiz İsa aleyhisselam ömür boyu evlenmedi. Fakat sizin peygamberiniz dayanamadı, evlendi. Bu fark için ne dersin? İyi de bundan daha tabii ne olabilir? Yahu Üstad Ali, biri ömür boyu evlenmiyor, diğeri kaç defa evleniyor. Nasıl tabii olabilir bu? Sizin peygamber annesinin oğlu, kadının oğlu, babası yok. İlahi bir nefes. Onda erkeklik, dişilik aranmaz ki. Bizim peygamber erkek oğlu erkek. Sizin peygamberin aile hayatı nasıl babaydı, nasıl kocaydı, nasıl aile yetiştirdi, nasıl, nasıl? Bu sorular ondan sorulmaz, araştırılmaz. O ilahi bir mucize. Ruhtan bahsedilmediği gibi onun vayetinden de bahsedemeyiz. Kur'an-ı Kerim, Hazreti İsa için, İlahi bir kelime diyor. Allah ol dedi, olu verdi. Bu anlattıklarını daha önce hiç işitmedim ben. Ne güzel ifade ediyorsun. Hazreti İsa ilahi bir nefadan meydana geldiği için bir melek gibi bakılır ona. Onu ruhani yaratmış Allahu Teala. Maddi içinde tuyan tuğyan etmiş, rezil rusba almış Yahudinin tabiatını tadil için geldi o. Bu kadar maddi bir kavmi ancak bu kadar ruhani bir peygamber eğip bükebilir. Eğri bir odunu düzeltmek için ateşe korlar. Sopa ateşte mutedir hale gelir. Böyle eğri olan Yahudi tabiatını düzeltmek için sıf Uhrevi olarak Allahu Teala onu gönderdi. Dur Allah aşkına dur. Tane tane söyle. Anlattıklarını anlamakta zorlanıyorum. Bu çok farklı bir izah. Yahu sen bu cevabı nereden buldun? Valla ne okudum ne de kimseden duydum. Şu an sen sorunca aklıma geldi anlattım. Beni perişan ettin. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Oysa ben biraz sataşmak istemiştim ama... Ali Yakup Bey kendine mahsus, halis bir dervişti. Çok hazır cevaptı. Cevapları daha ziyade akli olurdu. Menkul değil makuldü. Sanki ilham alır gibiydi. Eczacının itiraz edecek hiçbir şeyi kalmamış. Ali Yakup Bey devam etmiş. Yalnız şu sualime dikkat et. Hz. İsa'yı taklit ederek... ...mücerred kaldığını iddia eden kilise ricali... ...eğer onun gibi temiz kalabilmişlerse... ...o zaman bu suali sormaya... ...münakaşaya girmeye... Kendince hakkın olur. Ama kalamadılar. Sen hüsnü zamlını muhafaza etmek isteyebilirsin. Ama istersen, sana Jean-Jacques Rousseau'nun İtiraflarım isimli kitabını getireyim, oku. Ne var ki o kitapta? İtiraflarım dediğine göre tahmin edersin. Gelelim bizim peygamberimize. Bizim peygamberimiz Eroğlu Er demiştik. Buyurur ki, sizin en hayırlınız ailesine en hayırlı olandır. Bense ailesine en hayırlı olanım. Yani bu ne demek? Bununla ne anlatmak istiyorsunuz? Hz. Ayşe annemize sahabiler sordular. Annemiz, Peygamber Efendimizin hayret veren, ibret dersi olan hayallerinden bahsetseniz de yüreğimiz yumuşasa, gözlerimiz yaşarsa. Katılaştık, duygusuzlaştık sanki. Ayşe sizin peygamberinizin hanımıydı değil mi? Evet hanımı. Bu talebe şöyle cevap veriyor. Evin dışındaki hayatını siz daha iyi bilirsiniz. Her şeyim oydu ama bazen iki ay geçerdi de peygamberinizin evinde ocak yanmaz, tencere kaynamazdı. Böyle deyince sahabe efendilerimiz ağlamaya başladı. Peki ne yerdiniz? İki siyah şeyle ömrümüz geçerdi su ve hurma. Acıktık mı hurma yerdik, su Susayınca su içerdik. Dışarıda o kadar işle meşgul olduğu halde eve gelince ev işlerinde bizlere yardım ederdi. Koyununu, keçisini kendisi sağar, ayakkabısını kendisi yamardı. Bu anlattıkların doğru mu? Sizin peygamberiniz hanımlara böyle yardım mı edermiş? Efendimiz şöyle buyurdu. Cenabı Hak dünya nimetlerinden Üç şeyi bana sevdirdi. Gözümün nuru namaz, güzel koku ve kadın. Müslümanın en önemli ve en saadetli ibadeti namaz. Sonra güzel koku. Güzel kokuyla kainat sanki gül bahçesi olur. O cennet bahçesinde annemiz, kardeşimiz, zevcemiz ve kızımız olan kadınlar. Kadın, annedir. İnsanı dünyaya getiren, terbiye eden annedir. Onun kucağıdır. Annesiz olabilir misiniz? <gülüyor> Maşallah filozof gibisiniz. Aklınızdaki suallere cevap bulamadınız mı hala? Buluruz buluruz. Ali Yakup Bey derdi ki bu eczacıyla çok konuştuk. Hep saygıyla edeple dinledi beni. Ama bir türlü imana gelemedi. Anladım ki iman nasip meselesi. ...hidayet ancak Allah'tandır... ...zorla olmuyor... Zorla iman olmaz zaten... ...iman tercih meselesi... ...gönülden karar verme meselesi... ...oysa ki... ...iman insanı insan eder... ...insanı sultan eder... Ali Yakup Bey benden büyüktü... ...bir bakıma benim hocam sayılır... ...altı sene hep birlikte oturduk... ...yedik içtik... ...çok iyi geçindik... ...beni severdi... ...diğer arkadaşlarından ayrı mı severdi yani... ...yumuşak başlı olduğumdan olacak... ...daha çok severdi galiba. Hiçbir meselede de... ...cedelci ve inatçı değildim. Katılmasam da fikrimi ifade ederdim ama... ...münakaşaya girip... ...ısrarcı olmazdım. Efendimizin iddialaşmayı yasaklayan... ...haklı olduğu halde... ...münakaşaya girmeyene... ...cennette şefaatini vadeden bir hadisi olacak. Evet var. Ümmetinin bölünüp parçalanmasını... ...asla istemeyen... Buna hiçbir şekilde razı olmayan o Resulü Zişan, ayrılığa ve münaferete giden yolları bize kapatmıştır. Nefis ve şeytansa tam aksini teşvik ediyor. Bir türlü Allah'a ve Resulüne tam teslim olamıyoruz. Ali Yakup Bey'in çok temiz bir kalbi, çok saf ve halis bir hali vardı. Bir gün odada tenek eden bir şişeye gaz yağı dolduruyordu. Şişeden de gaz ocağına koyuyor, yakıyorduk. Tam o sırada Ali Yakup Bey geldi. 28. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buç Prodüksiyonu.